Sekizinci konu, İkrim'in bütün gücüyle savaşması ve şehit olması, bundan sonra İkrim'e ecnadinde, Hz. Ebu Bekir'in hilafeti zamanında şehit düşünceye kadar hiçbir savaştan geri kalmadı, Hz. Peygamber onu Hevaz'in kabilesinin zekatlarını toplamak üzere, o kabilenin başına tayin etmişti, Hz. Peygamber vefat ettiğinde İkrim'e tebalede bulunuyordu.